94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. benim İmit Ben de Ömer Madre. Evet, bugün yılın ilk programında 2013'ün biraz e, hem geçen seneden kalan, geçen haftadan kalan e, haberlere bakacağız. E, ve bu yıla ilişkinde öngörüler üzerine konuşacağız. E, ama önce kötü bir haber. E, geçen haftaki program da Bunu konuşmamıştık çünkü o gün meydana gelmiş 26 Aralık'ta Rainforest Action Network diye dünyanın en önemli <gülüyor> iklim değişikliği ve yağmur ormanlarıyla ilgili eylem örgütlerinden bir tanesinin yöneticisi başında bulunan Rebecca Tarbot'ın bir kaza geçirerek aramızdan ayrıldı. 29, 39 yaşındaydı kendisi 73 doğumlu ve son iki senedir Rainforest Action Network'ün yöneticisiydi ve bütün onu tanıyanlar tarafından da işte çeşitli yerlerde yazılan, anısına yazılan yazılardan görüyoruz. Hani Türkiye'de tanınan bir isim olmamakla beraber şu anda bütün çevre, ekoloji, iklim değişikliği ile ilgili bütün gazetelerde Anısına yazılar yayınlanan bir isim e, ve son iki senedir e, gerçekten organizasyonda da Rainforest Action Network'ü de çok önemli bir noktaya taşıdığı söyleniyor. Bill McKibben'dan e, işte pek çok isme kadar kendisini anan isimler var. E, biz de tanışmıştık e, Copenhagen'da. Evet Copenhagen'da. Ben daha da, sonra da, da Durban'da da e, basın toplantısı Rain Action hı. Action Network'ün de basın toplantılarında ön planda rol oynuyordu. O vesileyle görüşmek ve tanışmak imkanını bir kez daha bulmuştu. Evet, çok önemli bir kayıp oldu. Çünkü hem önemli bir aktivist olarak hem de bu alandaki aktivist örgütlerin liderliğini yapan nadir kadın aktivistlerden biri olarak anılıyor. Rebecca Becky olarak tanınıyor de Kitarbatin. E, şimdi onun biraz e, sesini dinleyelim. Eee geçen sene yaptığı bir konuşmadan 1 iki dakikalık bir bölüm dinliyoruz. So I've been thinking a lot about winning and losing lately. Not just of the giants. Go giants. Not just because of the presidential debate. Go Obama, really but more for our movements. What does winning and losing really mean for the work that we're all part of now? And, and part of this thinking started about a month ago. I was on a flight from Vancouver down to San Francisco, um, and I was, it was evening time. I was tired. I got onto the plane. I'm getting down in my seat, ready to order my glass of wine and just tune out. And I realized that I had been seated, coincidentally, behind David Suzuki, who... I don't know how many of you know this man, but he was one, he's a physicist, he's Canadian, he's one of the earliest people there speaking about climate change, warning about climate change. I think he's been on this track almost as long as Bill McKibben, who we're here tonight with. And right out of college, I was an intern's intern at the David Suzuki Foundation. This is a number of years ago, cast your minds back. We were actually putting together the first letter of Nobel laureate scientists all signing on saying, climate change is real, human-induced climate change is real, and it's on us. It's going to happen soon if we don't do something very quickly. So I leaned over, and Bill and David Suzuki and I started speaking. He leaned back over his chair, and... He leaned into me and this man has, he has its halo of silvery hair and his incredibly piercing eyes and I hadn't seen him for a long time and he leaned in and he said "Becky you know we've lost Evet e, David Suzuki ile bir uçak yolculuğunda e, tanışmasını anlatıyor David Suzuki'de çok önemli bir e, tanışması e, di aslında O biliyor tabii. Çok intern, intern yardımcısı olarak çalışmış David Suzuki vahfında ama tabii yıllar olmuş. Yıllar sonra evet karşılaşması pardon He. yanlış söyledim. Karşılaşmasını anlatıyor ve en sonda da e, yani iklim değişikliğine karşı verilmesi gereken mücadeleden falan bahsederken David Suzuki'nin kendisine doğru eğilip Peki biliyor musun biz kaybettik bu işi demesini anlatıyor. Sonra bu uzun bir konuşma. Konuşma tabii ...bu tonda devam etmiyor gerçekten... E, ...aktivizmin önemiyle... E, ...ve Rainforest Action'da... ...neler başardıklarını... E, ...örneklerle anlattığı bir konuşma bu... ...o yüzden de e, Bill McKibben'da... ...onun ardından... E, ...verdiği demeçte... Işte, ...Beki liderlerin lideriydi... E, ...Beyaz Ev'den... ...içeri yürüyüp... E, ...oradaki şirket... ...liderlerine, şirket... E, ...şeylerine, CEO'larına... CEO kendi perspektiflerini gözden geçirmeleri için bir şey konuşma da yapabilirdi. Ama iki dakika sonra da dönüp eylem yerine oturup diğer liderleri kendi peşinden de sürükleyebilirdi demiş. Böyle bir isim. Sonuçta bu tür önemli isimleri anmanın ve değerlendirmenin önemli olduğunu çok, düşünüyorum ben. Çok önemli. Yani belki Tarbat'ın büyük bir kayıp ama aynı zamanda da işte Onları anarak bu mücadelenin e, büsbütün güçle sürdürülmesi, güçlü bir şekilde sürdürülmesi için de esin veren insanlar bunlar. Evet Yani bir yandan da bize aslında dünyada bizim hiç de takip etmediğimiz, yani bizim derken işte açık yeşil'i kastetmiyorum tabii ama Türkiye'deki e, genelin hiçbir şekilde haberdar olmadığı büyük bir mücadelenin sürdüğünü de hatırlatıyor bu tür haberler. Ama 2013 şimdi Türkiye'de Sayılayım. de e, çok e, ses getirecek birçok olaya tanık olacağız yani evet inşallah 2013'te Evet e, Kanadalı Kanadalı ve, ve, ve Vancouver doğumlu 1973 ve kita tarbatını da anıyoruz. Evet, bu haftanın e, önemli haberleri e, genellikle geçen haftanın e, yıl sonu değerlendirmeleri devam ediyor tabii. Ama ben iki tane e, önemli şeyle karşılaştım, bilmiyordum açıkçası. İki yeni film. Bunlardan bir tanesi e, normal e, konulu film diyelim, diğeri belgesel. <gülüyor> Matt Damon'ın oynadığı ve Gus Van yönettiği Promised Land diye bir film. Geçen hafta Amerika'da gösterime girmiş filmin konusu fracking yani bu kaya gazı çıkartılması ve bununla ilgili verilen bir çevre mücadelesi uzun süredir Hollywood'dan böyle bir çevre mücadelesi filmi çıkmıyordu sanki ya yani belgeseller saymıyorum zaten Hollywood'dan belgesel çıkarma ayrı da. Ee, bu tür bir film e, sanırım çevre filmleri şeyine eklenecek, listelerine eklenecek bir film çıktı gibi görünüyor. Gerçi eleştirileri sinematik, sinema ile ilgili eleştirileri çok parlak değil ama önemli bir e, şeyi yansıttığını, mücadeleyi yansıttığını işte Pensilvanya'da bir e, kırsal alanda bir yerde e, kaya gazı çıkartmak isteyen şirketlere karşı halkın mücadelesini anlatan bir film olduğunu okudum. Bu, bu konudaki ikinci film oluyor anladığım kadarıyla. Çünkü Gensland vardı. Gensland ama şeydi, e, belgeseldi Gensland. Yani, yani bu belgeseldi. Da evet, da bu, bu film, evet. Konulu ha. film. E, ve herhalde yakında Türkiye'de umarım e, vizyona girer. E, girmezse de bunu takip etmek gerekiyor. Matt Damon e, senaryosunu da yazmış aynı zamanda. Evet, önemli bir e, Matt Damon. Bütün bu aktivist ya elemlerde başı çekenlerden biri ayrıca. Çok önemli. Hem Hollywood aktörü olur. John Krasinski ile birlikte yazmış. İki kişi senaryosunu yazmışlar. Bunun şeyini, fragmanını YouTube'da bulabilir dinleyicilerimiz. Promised Land yani vaat edilmiş toprak. Arz-ı Mev'ud. <gülüyor> Filmin adı. Bir diğer film ise film. Bir belgesel. Bunu biz daha önce e, konuşmuş muyduk açık yeşilde hatırlamıyorum. E, Buzullar ama, mı? Evet, Chasing Eyes. Chasing Eyes. Bu e, James Bellogun e, yıllar süren e, fotoğraf, yani bi, belli bir bölgeye daha doğrusu bir sürü bölgeye fotoğraf makinelerini yerleştirip yıllar boyunca aynı noktayı çekerek buzulların nasıl erediğini saptadığı inanılmaz çılgın bir, hakikaten çılgın proje bu işte. E, bunun filmi bunun gösterimi daha önce TED'de falan çıkmıştı oradan izlediğimi evet. hatırlıyorum. Ee, şimdi bunun filmi e, gösterime girmiş Kasım ayında. Chasing Ice. Evet bu da e, henüz ya yani sadece trailerini görebildim ben. Trailer dedikleri işte ön Hı, fragmanı gördüm. Yani. fragmanını gördüm ve inanılmaz şeyler tabii. Çünkü mesela çektiği, çekim yaptığı yerdeki buzun kalıp kalmayacağını bilmiyor. Yani her an kopmakta olan buzların üstüne yatıp çekim yapıyorlar. Yani 300 metrelik bir uçuruma düşüp ebediyen orada buzlara gömülebilecek bir riski de göze alarak çektikleri bir film. Çok çarpıcı olduğu söyleniyor. Yani ben fragmanlarından da çok etkilendim. Evet biraz araştırdım ben herhangi bir yerde internette henüz bulunmuyor yani evet. e, ama e, herhalde şu anda vizyonda Amerika'da devam ediyor gösterimleri ve festivallere katılıyor çok sayıda da festival ödülü şimdiden var e, umarım en azından belgesel film festivalinde e, ve keşke vizyonda e, bu filmi de evet. izleyebilsek. Bu arada e, şeyde de, Sundance'da de gösterildi evet, mi? Evet evet gösterildi değil mi? Evet orada. Çok önemli bir insan James Ballard zaten. Başka çalışmalarından da biliyoruz onu. Evet. Böylece iki film haberi de vermiş olduk. Gözden kaçırmamak önemli çünkü bazen kaçıyor gerçekten. Çok geç haberimiz olabiliyor. Bunları da takip edeceğiz. Evet başka elimizde neler var? Yeni yılın ya geriye dönük bir değerlendirme de belki yapmaya çalışabiliriz birazcık ama yeni yılın en önemli haberleri yani çok hızlı başladı aslında bu Antarktika buzullarının evet Batı Antarktika'daki buz örtüsünün buz, buz ve buzullarının anormal bir hızda ısındığına dair çok önemli bir haber birçok yerde vardı. BBC News'dan da geldi. Aslında Amerika'nın ve dünyanın en saygın bilimsel dergilerinden biri olan Nature Geoscience dergisinde yayınlanmış. Ve 1958'den bu yana kaç? 70 yıl mı oluyor? Evet. evet 70 yıl aşağı yukarı ve 2.5 dereceye yakın, 2.4 derece Celsius artmış sıcaklığı. Dünya ortalamasının çok çok üstünde tabi bu. Ve bu muazzam ve yeni bir modelleme, ikili bir yöntem kullanmışlar. Hem atmosferi inceleyen bir bilgisayar modeli ve buna ilaveten eksik kayıtların da yerinin doldurulmasını sağlayan bir sayısal analiz yöntemi yapılmış. Ve buna göre artık kesin bu deniyor. 2-10'da 4 derece Celsius artış olmuş. Bu tabi çok çok önemli sonuçları olabilecek bir şey bu. Hayati önem taşıyor. Ve bu konuda da galiba tam üniversitesini çıkaramadım ama 9 Eylül olsa gerek Profesör Dr. Barbaros Çetin'in de Buna ilişkin dünkü Milliyet Gazetesi'nde çok çarpıcı ve önemli bir <gülüyor> yazısı yayımlandı ee, ve Antarktika'nın yok olması halinde iklim sisteminin tamamen çökeceğini, besin zincirinin kopacağını, insanoğlunun da ve bütün canlılar aleminde çok büyük bir felakette karşılaşacağını. Ama herhalde yok olmasını da beklemeye gerek yok bunun için çünkü Antarktika'nın bütünüyle, Bütün buzların erimesini beklemek gerekmiyor. Yok, hayır, hayır. Hiç şey değil. Böyle de anlaşılabilir çünkü. Hakikaten Antalya'nın bütün buzların erimesi bayağı zaman alır ama... Yüzyıllar alır, evet. <gülüyor> ama belki daha da fazla. Ama bu başlayan süreç... E, i̇nsanlığın da... E, bitkiler ve hayvanlar aleminin, canlar aleminin de... Canına okumaya yetecek olan bir şey. Ve şey diyor... Zaten... E, Yani Antarktika bizden on beş kilometre uzakta diyor ama öyle olsa da oradaki çöküş hızlandığı zaman göreceğiz ki gezegenimiz bir bütündür diyor <gülüyor> Profesör Çetin. Ve uzak sandığımız yerlerde yaşanacak sorunlar kısa zamanda bizi de etkileyecek unutmayalım gitmesek de görmesek de Antarktika bizim köyümüzdür diye de bir kutu koymuş çok önemli bütün dengelerin bozulmasını gayet net bir dille anlatılıyor ayrıca bütün bu okyanus akıntılarının da mesela eriyen buzlardan dolayı tuzluluk oranının değişmesiyle tamamen tepetaklak alt üst olacağını da anlatıyor akıntı sistemlerinin dengesinin bozulacağı ve dünyadaki tüm akarsuların 20 katı kadar da su taşıyor bu okyanus akıntı sistemi Ve en büyük görevi de dünyanın ısı dağılımını dengelemesi. iklimin stabil yani istikrarlı bir şekilde kalmasını sağlıyor. Ama bu bozulursa dünyanın bütün rüzgar desenleri de bozulur. Kalıpları da ve doğrudan etkiler. Yani milyonlarca yılda oluşmuş iklim sisteminin dengesi bozulmaktadır diyor. Çok önemli bir uyarı yani bu şeyden gelen aynı şekilde Kuzey Kutbu'ndan da gelen bir uyarı vardı. James Hansen'ın son Makiko Sato'yla beraber yaptığı şeyi gördün mü? Yok. Çok ilginç bir şey bu. Yani deniz seviyelerine yükselmesi geçen yüzyılda lineerdi diyor. Doğrusaldı diyor. Neredeyse doğrusal bir yol izledi. Küresel sıcaklık artışlarıyla. Ama bu zaten beklenebilir bir şeydi çünkü esas olarak hem termal genleşmeden dolayı yani denizlerin, suların genleşmesinden olacak hem de okyanus sularının hem de dağlardaki buzların, buzuların, buzulların erimesinden dolayı doğru orantılı, birebir orantılı bir şey olarak çıkıyordu diyor. Ama şimdi asıl tartışılacak şey bunun bir eksponansiyel yani geometrik bir artış olup olmayacağı meselesinin tartışılması gerekiyor diyor. Bunu şey yapmak için henüz erken demiş. Bir iki yıllık araştırmaya daha ihtiyaç var diyor. Makiko Sato ile beraber yazdığı bir makale diyeceğim sensin. Fakat orada paradoksal bir durum var işte. Çok ağır. Yani hem kuzeyde hem de bu batı Antarktika'daki yani Grönland'dan sonra batan taktikada biraz önce sözüne ettiğimiz erimenin sonuçları <gülüyor> eksponansiyel olacak mı diyor. Bütün dünyadaki şehirlerin filan sular altında kalıp mahvolacağı meselesine ilişkin 1 iki yıllık önümüzdeki birkaç yıldaki araştırmalara bağlı bunu öyle olup olmayacağına öğrenmek diyor. Ama sorun şu ki Öyle bir zamanımız yok diyor. Öğrendiğimiz zaman bu eksponansiyel dediğimiz anda artık ondan sonra metrelerce deniz seviyesi yükselmesini önleyecek, geri çevirecek durumda olmayabiliriz diye çok bence ciddi bir uyarıda bulunuyor James Hanson'da. Evet ben de bir e, iyi tarafına bakacak bir teknoloji haberi vereyim. Yüksek teknoloji haberi hiç adetim değildir böyle teknoloji haberleri ama. İlginç geldi bana. Apple var ya bu bilgisayar yapan Apple şirketi. Hı hı. Yeni bir rüzgar e, santrali dizaynı yapmışlar. Bunun farkı diğerlerinden şuymuş. Biliyorsunuz normalde rüzgar santralleri türbin dönüyor. E, pardon kanatlar dönüyor işte. Sonra türbinden e, mekanik enerjiyi doğrudan elektrik enerjisine evet. çeviriyor. Bu bir tür termik santral gibi önce e, bir e, değişik sıvı Kullanarak e, bu enerjiyi yani rüzgar enerjisini önce ısıya çeviriyormuş. Isı olarak depoluyor ve daha sonra gerektiğinde e, elektrik enerjisine çevirecek bir dizaynla devam ediyor. Yani kesintisi e, sağlamak için yani şeyin e, rüzgarın sürekli esmediği dönemlerde de oradan depolanan ısıyla elektrik enerjisi üretmeyi sağlamak için böyle bir dizayn yapmışlar. Henüz daha tabii araştırma aşamasında ama iki yıla kadar falan da tamamlanabileceği gibi şeyler geçiyor. Bu Treehugger sitesinde gördüm. Bu evet, haberi sorun da, Tam da haber. Yani bu çok önemli. Çünkü zaten şimdi yeni bir kitap okuyorum. Onu da paylaşırız daha sonra. The Ecomine diye Frances Moore Lape dünyanın en önemli bu beslenme ve ekoloji konularının en önemli uzmanlarından biri sayılıyor. Hı hı. Onun kitabında diyor ki yani iyimser, daha doğrusu, iyimser değil de umutlu olmak için çok çok sayıda sebep var diyor. Düşünce tarzını değiştirmek lazım. Ve işte yedi tane falan böyle paradigma sayıyor. Hep yanlış bakıyoruz. Onu değiştirebilirsek asıl büyük değişikliği devrimi yapmış olacağız diyor. Daha kitabın başlarındayım ama. Ve en önemlilerinden birinin de şey olduğunu söylüyor. Elimizde var zaten bu değiştirecek teknolojiye, know-how ve güce sahibi sadece yatırım yapmamız lazım. Bu gibi şeyleri yapmamasına imkan yok teknolojinin. Ama tabii bunları yapacak olan araştırma bütçelerinin hala yarısından çoğunun nükleer enerjiye gittiğini Ve Unutmamak bir de, gerekiyor. Bir de petrole, petrole de gidiyor ah. ama işin kötüsü hani yeni dizayn üretmek için dünyada harcanan paranın hala yarısından fazlası. Daha önce %70-80'i gidiyordu e, eski yıllarda. Şimdi düşmüş hali hala %50'den fazlası nükleer enerjiye gidiyor. Ne o? Dördüncü e, jenerasyon yapacaklar diye. Yani bu kadar hani irrasyonelliğin sınır olmadığı için... E, Bir yorum yapamıyorum. Neyse bir ufak ara verelim isterseniz sonra <gülüyor> devam edelim. No iceman song But I can keep you cool until the iceman comes I ain't a woodhopper I ain't a woodchopper some Wood I know no woodchopper, son But, babe, I can chop your kindling Until the woodchopper comes Baby, I ain't no stove man. I ain't no stove man, son Stone man I ain't no stoveman, son. But I can keep you heated up, Fame until the stoveman comes. Baby, I ain't no butcher, and I ain't no butcher, son. I ain't I ain't no butcher, no son But I can punish you plenty of meat Baby, tell the butcher, come I ain't no milkman I ain't no milkman, son milkman sound But I can furnish you plenty cream Baby, till that milkman comes At Kau Kau uh, Davenport, Davenport Kau Kau Davenport I ain't no Iceman Evet. E, şimdi bir iyi bir kötü haber var. Hangisini önce verelim diye <gülüyor> bekliyorum. Önce kötüden başlayalım. Ki iyiyle bitirmiş oluruz. E, Uluslararası Enerji Ajansı'nın e, geçen senenin sonunda aslında değil mi? Bir, birkaç hafta oldu. Biz bunu açık yeşilde konuşmadık. E, çıkan yeni e, enerji altlık raporu e, da bu kömür ve petrol konusunda hiç de frene basılmadığı e, açıkça görünüyor. Evet çok hatta aksine yani frene basılmak gaza basıldı. E, 2017'ye kadar e, dünyada 1.2 milyar ton daha fazla e, yani veya 1 milyar 2 milyar, milyar ton daha kömür yakılacağı sadece önümüzdeki 5 yıl içerisinde söyleniyor. Bu e, Ve bu da e, toplam 3.4 milyar ton e, karbondioksit, ekstra karbondioksit üretileceği anlamına geliyor. Yani her zaman yakılan kömüre ek olarak yakılacak olan bu yeni kömür, eklenen kömürden evet. 3.4 milyar ton karbondioksit emisyonu eklenmiş oluyor. Evet yani yılda 200 milyon ton salım ekleniyor. İnanılmaz bir şey aslında yani. Ee, en karbon yoğun. Fosil yakıt olan kömür yılda 200 milyon ton artış gösteriyor. Çünkü ucuz. Evet. Yani bu özellikle aslında hem, hem tabi ki Amerika'dan hem Çin'den. Amerika'da aslında bir miktar düşüş var. yani Amerika bu kaya gazı e, hikayesi nedeniyle biraz kömürden doğalgaza doğru da geçiyor bir taraftan. E, ama tabi Amerika'da devam ediyor. Yeni e, 30 tane falan yeni termik santral projesi var Amerika'da. Hı hı. Artı Çin, Hindistan zaten inanılmaz bir patlama şeklinde devam ediyor. Türkiye böyle, Rusya böyle. Fakat işin kötüsü bunlarla da sınırlı değil. Avrupa'da aslında ekonomik krizi bahane ederek özellikle bu işte son Katar'daki, Doha'daki zirve sırasındaki performanslarından da bu açıkça ortaya çıktı. Hatta bir sonraki zirveyi Polonya'ya vermelerinden de herhalde açıkça, açıkça ortaya, ortaya da. çıktı ki kömüre doğru bir kayış var. Yani Bunu nükleeri de yapamıyoruz. Çünkü çok pahalı ve bir sürü başka riskleri var. Halk da istemiyor. Dolayısıyla kömüre kayalım diye bir Avrupa Birliği ülkelerinde bile maalesef bir şey var. Durumun iyiye gittiğine dair bir işaret yok yani. Bu konuda. Evet. İyiyi de söyleyeyim. Tek yani ben bu noktada yalnız bir ufak ilavede bulunayım. Yani bütün haberler kötü. Geçen yılın gerçek dökümünü biz işte yıl sonu değerlendirmesi yaparken gördük ki her alanda işte gergedanların yok edilmesine kadar e, akla, hayale gelmeyecek bütün bitki türlerinin hayvan türlerinin yok edilmesinde de bütün rekorlar kırıldı kutupların erimesinin dışında fakat yani e, şu da bir gerçek ki eylem bir tek Yani seferberlik hareket uluslararası bir e, hem ulusal bölgesel düzeyde hem de uluslararası düzeyde global düzeyde e, seferberlikle bu rahatlıkla engellenebilecek bir durum ama bunu nasıl yapacağımızı konuşmamız lazım. İyi haber bu bence yani bunu görebiliyoruz artık Amerika'da %80'e ulaştı harekete geçelim diyenlerin evet. şey görülmemiş bir durum. Yani bu e, tabi mesela Common Dreams bir onları ben almadım şimdi şeye ama e, son çıkan 1-2 e, kötümsel denebilecek değerlendirme de vardı bir taraftan. E, yani e, şimdi önümde yok haber. E, ha Evet. Sacramento B'de çıkmış. Bu Keystone Excel konusunda mesela Obama'nın vereceği kararın e, bu senenin başında dönüm noktası oluşturacağını evet. söylüyor. Ve şey... E, E, met, metaforu kullanmış obez bir insana e, yeni işte e, kalori, çok kalorili bir şeyi yiyip yememe konusunda e, nihai kararı verme anı olarak e, tanımlamış bunu. E, çünkü işte bu 1700 mil uzunluğundaki şeyi yaparsa işte e, toplam ha bir de çok ilginç bir bilgi var bunu ben bilmiyordum. E, toplamda e, kaç iş yani istihdam yaratıyormuş biliyor musun? Yaratık... 50. Bitiyor, ya bittikten sonra inşaat işi hariç o 2 sene sürecek olan inşaat işi hariç yaratacağı toplam istihdam 50 kişiymiş ve bunun üzerine iş mi daha önemli çevre mi daha önemli diye ciddi ciddi tartışmalar yürütüyorlar yani. Gibi değil. yani az şey değil ama 50 kişiye iş imkanı yaratmakta. Da. Değil mi ekonomisten? Neyse ben hızlıca şu e, iyi haberi de söyleyeyim. İyi haberler hep aynı yerden geliyor ger gerçi. Almanya'daki güneş enerjisi kullanımında rekor artış Alman Güneş Endüstrisi Birliği'nin verilerine göre 2012 yılında Almanya'da güneş enerjisi kullanımında yeni bir rekor kırılmış 1.3 milyon güneş enerjisi tesisatı sayesinde 8 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanmaya başlamış Böylece güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı ...bir yılda yüzde 45 oranında artmış. Artış, bu inanılmaz bir şey tabii. Ve işte bu değil, tamamen politik... Şeyle ...siyasi işte. karar evet. almayla ilgili... Siyasi ...yatırım karar. yaparsanız... Evet ...buna yatırım yani yaparsanız. İzin veriyorsunuz bir daha ama. Şimdi mesela Türkiye'de bunu yapamazsınız hala. Çünkü bu tamamen herkesin kendi evinde... E, ...elektrik üretip fazlasını satabilmesiyle alakalı bir şey. Türkiye'de ise bunun bürokrasi güya çıkardılar... ...bir takım şeyler ama kullanılabilir... E, yönetmelikler çıktı ama henüz kullanılabilir düzeyde değil. yani, yani Bu, bu önemli, önemli üzerinde durulması e, gereken bir şey. Almanya tabi ikili bir politikayız diyor. Bir yandan Doha'da baltalıyor e, bütün bu uluslararası şeyleri. Evet ama bu tabi Alman hükümetinin doğrudan doğruya şu anda yürüttüğü bir politikayla da ilgili Hı, değil. değil. Bunun e, yasal altyapısı daha önceden sağlanmıştı. E, hükümet de buna e, karşı çıkmıyor bu gelişmenin devam etmesine İzin de veriyor yani o yasaları ortadan kaldırmıyor. Kaldırması da çok kolay değil artık. Dolayısıyla desantralize oluyor elektrik üretimi. Ciddi biçimde Almanya'da köylerde, kasabalarda kolektifler... Küçük, Halka yayılmış e, durumda. Halk işte. kendi içinde ben evet. birkaç kişiyle konuştum bunu yapan. E, birkaç kişi kendi arasında bir kolektif oluşturuyor ve işte köyün ya da birkaç evin elektriğini birlikte üretiyor. Ve bu e, şey bunun fazlasında önü açılmış. Sat, fazlasında zaten. satıyor Açık taraflı saya aç meselesiyle bunun önü tamamen açılmış durumda ve bu piyasa oluşturmuş ve artık önüne almaları mümkün değil zaten. Gerçekten Geçen selerde. sene ne oldu bir de onu söyleyeyim. Geçen sene Temmuz ayında yanılmıyorsam çok güneşli bir günde almaya ihtiyacı olan elektrik enerjisini yüzde ellisini bir gün için itibariyle yüzde ellisini bütün elektrik enerjisinin sadece bu güneş panellerinden almıştı sağlamış. Dünyanın da en günlük güneşlik ülkesi olduğunu sanacaksınız. Yani biz yani, rüzgar güneş bize yeter dediğimizde e, bizim karşımıza çok bilmiş bir şekilde çıkıp e, nasıl yetecekmiş diyen elektrik mühendislerine de bunu itiraf edelim o zaman. Yani ve diğer yarısını ya bütün Almanya gibi bir dev bir endüstri ülkesinin e, elektrik ihtiyacının yarısını tamamen güneş panellerinden sağladığı bir gün olmuştu. Evet Bunun da tek yolu bu politik kararlılığı ya da kararı sağlayacak baskıyı yapmak. Yani sokak. Evet. Kitle seferberliğine çağırıyoruz. Gelecek yok. Yok. Evet. Evet. hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Yeşil